Muhterem efendim, Londra'da meydana gelen terör olayları bir kere daha Müslümanları en azından bazı kimseler nazarında zanlı durumuna düşürdü. Bu hadiseleri hem İslam'ın imajına bir gölge düşürmesi açısından hem de dünyadaki dengeler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hiçbir zaman bu hadiselerin hiçbirine şuurlu, sistemli, Müslüman bir organizasyon tarafından planlanmış ve yapılmış hadiseler nazarıyla bakmadım.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 Dünyadaki bütün zalim kavimler, zalim milletler hususiyle Müslümanlığa karşı belli bir tavırları olan, belli mülazaları olan insanlar hep aynı silahları kullanmışlardır. Bu da meselen ikinci yani. yani Ben bu mülazalara dayanarak arkadaşlarım hafif dedim ki siz meseleleri internet sitelerine düşen şekliyle okuyor, değerlendiriyorsunuz. Gazeteye düşen şekli okuyup değerlendiriyorsunuz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 Şuyu vukuundan beterdir. İyi ve kötü neyse yani bir tanesine deseler ki falan öyle cömertmiş ki elinde ne var böyle hepsini saçıp savuruyor yaylar filan. Sonra derler yahu sen hatemi tayi misin nesin yani filan derler. Bir tanesi öyle cesur öyle şecaatlı bir insan ki bir ordunun karşısına çıktığı zaman gözünü kıpmadan atını mahmuzlar yürür onların üzerine filan hemen bu şuyu bulur.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 bu bir gösteri yapmak için tutmuş kuyruğundan silmiş, belini koparmış. Ben bir ay mı iki ay mı konuşmadım arkadaşlar? Ne hakkım var onun yaşama imkanların önüne geçiyoruz? Hayvan su içmeye gidiyordu. Seni sokmaya gelmiyor ki. Fakat ise sana doğru geldi, ağzını açtı sana doğru bir kobra gibi geliyorsa, o zaman mesele müdafaa meselesine girer. Nefis müdafası olur. Orada da men ku ile doğan fe ve o olur yani. E öldürürsen o zaman da gazi olursun. Kaldı ki ben öyle bir durumda bile kaçarım. Daha iyi. Ne diye öldüreceksin hayvanı? Ekosistem içinde bir yeri var ona. Niye öldüreceksin? Öldürmeye cevaz verilmiştir. Öldürmeye sevap bağlanmamıştır. Şimdi sizin tabiatınız bu ise şayet hala insanlar sizde bir şey vehmediyorlarsa bence sabırla beklemek lazım. Aktif bekleyiş içinde bir taraftan e, nesiniz siz? Ruh dünyanızı sergileyeceksiniz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 لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العاشر وعظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعسمة من كل ذنب والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إث لا تتعلن ذنبا إلا وفرت ولا ولهمة إلا فرشت ولا حاجة لك رضا إلا قضيتا يا أرحم الراحمين اللهم آل كلمة الله وكلمة العقوة الإسلام